Açık Futbol Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran Merhabalar, Açık Futbol'da tekrar birlikteyiz. Yeni bir sezon başladı ve biz siz değerli Radyo Havan dinleyicileriyle tekrar birlikteyiz. Spor sezonu diyeceğim ama tabi biz burada ağırlıklı olarak futbol konuşacağız. Futbol sezonu başladı. 3 hafta geçti. Ayrıca milli maçlar oynandı arada. Avrupa maçları oynandı. Ee, bir şey kaçırdınız mı? Hayır. Türkiye'de futbol ortamı geçen sezon nerede bıraktıysanız aynı şekilde devam ediyor. Aynı zihniyet, aynı ahlak, aynı sıkıntılarla devam ediyor. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu bu sezona yeni bir isim vererek başladı. Ee, nedir o? Bundan sonraki sezonlarda e, futbol sezonlarının isimleri olacak. İlk sezon Süleyman Seba Futbol sezonu oldu. Beşiktaş'ın onursal başkanı e, yaklaşık 40 gün önce, daha doğrusu 41 gün önce aramızdan ayrıldı. Türkiye futbolu e, önemli bir değerini kaybetti. Süleyman Seba ikinciliğin de şerefli, haysiyetli ve ömrünebili olduğunu anlatmaya çalıştı bu memlekete. Ondan sonra gelen bütün Beşiktaş yöneticileri hep Süleyman Seba'ya referans verdiler. Seba zihniyeti, Seba anlayışı. Ha ne kadar e, onun yolundan izininden gittiler? Burası çok tartışmalı. Pek gittikleri söylenemez. Sadece onu kendi e, yollarında, kendi amaçları için bir nevi e, hani kalkanla kullanan Şimdi Beşiktaş özelinde kullanılan bu e, Seba zihniyeti, Seba alanı, e, futbolun bütün bir genel için. Kullanılacak. Türkiye Futbol Federasyonu Süleyman Seba sezonundan ne umuyor? E, Gentilmenlik, barış, kardeşlik, kavgasız, gürültüsüz e, bir ortam bekliyor. Peki buna ulaşmak mümkün mü? Çok zor. Neden? Çünkü Türkiye'de adalet sağlanmadıkça hiçbir alanda adına ne derseniz deyin. Hiçbir şekilde insanlar bunun altında uzlaşamaz. İsterseniz her bir taraftarın babasının adını verin. Mümkünatı yoktur. Ee, o yüzden Süleyman Seba'nın adına yazık edilmiştir diye düşünüyorum ben. Bakın ligin e, geçen haftaki görüntüsüne e, Başakşehir'de Trabzonspor taraftarlarından birkaçı sahaya indi. Eee Hakeza Bursa'da Beşiktaş-Bursa maçından sonra bazı taraftarlar sahaya indi, kol tıpları attı. Ee, yani penaltı tartışmaları olduğu gibi devam ediyor. Yöneticilerin birbirini suçlaması olduğu gibi devam ediyor. Neden? Çünkü futbolu yöneten mekanizmaya bir inanç yok. Onun adaleti sağlayacağına dair bir inanç yok. Peki adalet talep edenler nasıl bir adalet istiyorlar? Eşit herkese hakkını veren bir adalet mi? Hayır. Sadece kendilerine kendi lehlerine olan bir adalet istiyorlar. Yani güçlüler arasında bir adalet isteniyor. Yoksa e, dediğim gibi küçük ve büyüğün hakkını aynı derecede kollayan bir adaletten söz etmiyoruz. Süleyman Seba e, sezonunun ben e, bir makyaj olduğunu söyledim. E, bu makyaj tutar mı tutmaz mı onu söyledim. Tutmayacaktır. Bir sonraki sezon e, Özhan Canaydın. Bir sonraki sezonda Faruk Ilgaz ismi düşünülüyor. E, Valla e, o zaman e, sonrası olacak? Trabzonlar diyecek ki peki ya bizim e, bir başkanımızın ismini verecek misiniz? E, Bursa Spor İbrahim yazıcı isminin verilmesini isteyecektir. İlhan Çağcı yaşayan kulüp başkanları içerisinde efsaneleşmiş bir isim. O da diyecek ki, ya biz de bu dünyadayken kadrimiz bilinsin. E, dolayısıyla e, bu isim işi yıldız işine dönüşecek. Hani dört yıldız, 5 yıldız takma kavgasının e, bir de isim takma kavgasına dönüşeceğini düşünüyorum baştan maalesef kaybedilmiş bir reklam halkla eşkiler çalışması diye düşünüyorum. Bir ara verelim, aradan sonra tekrar devam edelim. İçimde garip bir his var Yüreğimde olur olmaz duygular Farz edelim küçücük bir oyun bu Oynayalım bu oyunu Tahmin edemedim sonunu Adını artık sen koy İlk selam yoksa yoksa son veda Başı belli sonu değil Sanki bir telaşla Başladık bu oyuna Anlatılır gibi değil İlk selam mı yoksa Yoksa son veda mı Başı belli sonu değil Sanki bir telaşla Koyulduk bir yola Anlatılır gibi değil Ulamadım, cevabını duyamadım kulaklarımda sesi Tahmin demedim sonunu, adını artık sen koy. İlk selam yoksa, yoksa son edam, başı belli sonu değil. Sanki bir telaşla koyulduk bir yola, anlatılır gibi değil.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 Tahmin sonunu Adını artık sen koy Ben Kenan Başaran, Radyo Havan'dasınız. Açık Futbol devam ediyor. Evet, bu sezon nasıl başladı? Şöyle ilk üç haftaya baktığımızda özellikle büyük kulüpler açısından bakıldığında Gol kısırlığı yaşanıyor. Dört büyüklerin ortalama e, maç başına düşen golü biri geçmiyor. Topladığımızda dörde böldüğümüzde e, böylesine kısır bir e, futbol sezonu başladı. E, Trabzonspor takımını baştan sona yeniledi. Beşiktaş, Galatasaray e, yarı yarıya transferler yaptılar. E, Fenerbahçe ise sadece bir oyuncuyla sezona başladı. Yeni bir oyuncu olarak Diego Rivas 5-5 transfer yaptı. Galatasaray en son gün 2 oyuncu aldı. Ondan öncesinde Olcan Adın gibi bir ismi kattı. Ama geçmiş sezonlara göre baktığınız zaman çok da hareketli bir transfer sezonu geçmedi. üç büyükler açısından bu sezon en hareketli transfer bu günleri Trabzonspor'da geçti. Tamamen takımın %80'ini yolladı ve ona yakında isim aldı. 20 küsur isim aldı. 20'nin üstüne yine isim yolladı. Mersin İdman Yurdu'nda hareketlilik fazlaydı. Yeni çıkan, lige yeni çıkan takımlar da böyle yapıyorlar. Balıkesir hareketliydi. Eee şu anda ligin zirvesine baktığımızda e, 7'şer puanla e, Akhisar, Fenerbahçe, Beşiktaş sıralanıyor. Galatasaray daha ligin 3. haftasında e, kaosa sürüklendi. E, Fatih Terim gittikten sonra e, Galatasaray ne yönetimde ne takımda bir türlü istikrarla yakalayamadı. Geçen sene Roberto Mancini ile ısrar e, Sezonu tamamladılar. Ve sezon biter bitmez de onu da gönderip yerine bir başka İtalyan e, Sezare daha doğrusu mu, okul mu, Türkçe evlisi Sezar diye okunuyor. Sezar Prandelli e, olarak e, telaffuz etmek daha doğrusu Prandelli ile başladılar. E, ama Prandelli daha 3. haftanın sonunda her maçını kader maçı olarak oynamaya başladı e, vadesinin çok kısa olduğu söylenmeye başlandı e, daha dönemisi da Galatasaray seçime gidiyor e, Ünal Aysal aday olmak istemiyor yerine birçok aday var gözüküyor Alp Yalman eski başkanlardan adaylığını açıkladı daha birkaç kişinin de açıklaması bekleniyor e, düşünün ki üst üste iki sezon şampiyon olmuş, şampiyonlar ligine direkt giden bir Galatasaray e, ligi 3-4 yıl daha domine etmesi beklenirken e, bir anda kaosun içine düştü. E, hep bunlar işte e, kulübün çıkarları üzerine değil de kişilerin kendi kişisel çıkarları üzerine kurdukları kariyerden dolayı kaynaklanıyor. Kimsenin kulübü düşündüğü yok. Kendisini düşünüyor. Kendisine karşı yapılan kapresi düşünüyor. Kendisinin başkasına yaptığı kapresi, egosu vesairesi Bu tür zihniyetler özünden kulüpler sürekli bir ileri, iki geri şeklinde yoluna devam etmek zorunda kalıyorlar. Galatasaray bakalım bu sezon nasıl bitirecek hem yönetim çalkantısından kurtulacak hem e, mevcut teknik direktörüne güvenecek mi? Yeni bir yönetim seçilirse Brandeli ile devam edecek mi? E, bunlar hepsi koca soru işaretleri. E, alınan transferlerin şu an için takıma çok da yararlı olduğu söylenemez. E, daha ligin ilk, ilk haftasıydı yanıyorsam Olcan adın oyuna yedek soyunduğu için teknik direktörüne Tavır yaptı. E, onu da ekleyelim. E, Galatasaray'da işler pek de iyi. Gitmiyor. E, Şampiyonlar Ligi'nde de ilk maçta Anderlecht'e içeride berabere kalmıştı. E, orada futbolcular protesto edilmişti. Böyle e, inanılmaz bir durum var Galatasaray'da. Düşünün ki diğer kulüpler Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı bile e, hayal edemezken ya da e, onun için çok çaba sarf edip kalamazken Galatasaray bu ligde oyuncu protesto ediyor. ediyor. E, Valla böyle bir yükse herhalde her takım sahip olmak isterdi. Fenerbahçe'de e, de değişiklikler oldu. Büyük bir değişiklik oldu hem de. E, dilerseniz onu da e, programımızın son bölümünde toparlayalım. Güne kahveyle başladım ağzım kuru zihnim açık beyaz camda görüntüler hepsi o kadar dürüst ki Hayatından çok memnunum aşk bitti aşk aptallıktı bir de sigarayı bıraksam kimse tutamaz beni artık. Küçük şeyler sevindir. Ruhamun hayal bile edemezdir. Kenan Başaran, Radyo Havan'dasınız. Açık Futbol devam ediyor. Son final bölümündeyiz. Fenerbahçe'de şampiyon yapmış, takımı şampiyon yapmış Ersun Yanalı gönderip yerine İsmail Kartal'la onun yardımcısı olan, daha önce de Kocaman'ın yardımcısı olan İsmail Kartal'la yola devam etme kararı aldı. Ersun Yanalı'nın ayrılması hiç de hoş olmadı ortaya kasetler döküldüğü özel hayatına dair Başkan Aziz Yıldırım hoca lazım değil bu takıma takım bu takım hocası da şampiyon olur diyerekten kazanmış şampiyonluğun Ersun Yanal'a mal edilmemesi gerektiğini salık verdi bu durumda yerine getirdi İsmail Kartal'ın Teknik direktör mü yoksa kendisinin yardımcısı mı olacağı tartışmalara başladı. Yani takım Aziz Yıldırım yönetiyor. İsmail Kartal da aslında onun yardımcısı şeklinde yorumlara sebep oldu. E, Fenerbahçe şu anda 7 puanla ligin e, avarajda e, ortaklarından ama oynadığı futbol çok da e, taraftarını memnun etmiyor. Bir yanda da hat akıldı, hat akılacak e, duygusu veriyor. Ama e, şu anda dediğimiz gibi namalü Beşiktaş, Aksar gibi o da zirvedeki yerini koruyor. E, ama sıkıntılar yok mu? Var. İşte geride bıraktığımız hafta bu sahada ayan beyan görüldü. Ne oldu? ki emre tartışması yaşandı, tribünler yaşandı. E, mn protesto etti. Böyle sahada artık kendini dışa vuracak kadar problemler yaşanıyor. Geçen aslında bu tür problemler çoktu. Ama her defasında pansumanla kapatıldı. Bugün görüyoruz ki artık pansumanla da kapatılamaz, kapatılamaz bir hale geldi. Ondan sonra tabii oyuncu özür diledi falan. Bunlar biliyoruz ki kulüp yönetimlerinin yaptıkları müdahalelerle olan e, pek de samimi olmayan e, özürler oluyor takım içerisinde bu yarılmalar Muhtemelen sezon sonuna kadar bir şekilde değişik şekillerde kendini gösterecektir sürdürecektir diye düşünüyorum E hele ki başarılı bir sezon geçirilmezse bütün o sıkıntılar yapılan yamalar ortaya çıkacaktır patlayacaktır Fenerbahçe'de durum bu. Beşiktaş e, nispeten daha e, takım olarak, futbol takımı olarak daha durgun, daha, daha dost durgun değil, daha e, şekli, şemali belli, e, hedefine e, kilitlenmiş gibi gözüküyor. Bir işte devam ettiler. Önder Özen'le olan proje sonerdi. Pek de, e, hani olmasını, başarılı olmasını istediğimiz futbol namına ama pek de ihtimal vermediğimiz gibi... Önder Özen'le bir yıl dolduktan sonra yollar ayrıldı. Orada da hiç hoş olmayan ayrılıkları yaşandı. Önder Özen'in özel hayatına bazılarının müdahale ettiği, bir takım kumpaslar kurmaya çalıştığı, ortaya saçıldı, döküldü. Hani üçüncü sayfalık bir öyküye dönüştü Önder Özen'in Beşiktaş'taki hikayesi. E, tabii onun, onun değil, onun etrafında onun orada olmasını istemeyenleri yaratmaya çalıştığı bir çirkinlikler tablosu vardı ama özen e, geldiği gibi e, bütün bunlara paçalarını da bulaştırmadan çekil kitlesini bildi. Bu da takdire şayandı. E, Beşiktaş tadını bitirmeye çalışıyor ama e, söz verildiği şekilde Ağustos ayına yetişmedi e, ve bu gidişle de daha fazla sürecek. Yeni hedef Şubat 2015. Ama inşaatın hızına baktığımız zaman bu da tutmayacak gibi gözüküyor. Hasılı Beşiktaş önümüzdeki sezon ancak yeni Stada taşınabilir. O zaman da taraftarına, özellikle kombine alanlara verdiği sözden ötürü yaklaşık 14.000 kişi yeni stadda yeni sezonda bedava maç izleyecek. Bu da güzel bir şey aslında taraflar açısından. Bu ee, Beşiktaş'ı taşı da bu tara bu şekilde kısaca özetledikten sonra e, son bir konumuz var. Şimdi dünyada, e, özellikle Avrupa'da büyük liglerde e, Almanya, İngiltere, e, İspanya'da e, stadyalar e, hemen hemen dolulukları e, dolu dolu stadyalarda oynanıyor maçlar. Yani bir stadya kapasitesinin e, 15 binse 15 bin kişi doluyor, 100.000 ise 100.000 bin. En düşük oran İtalya'da gözüküyor şu anda yarı yarıya dolmak e, doluyor düşük bir e, doluluk oranı var ama biz İtalya'daki rakamlara bile erişemiyoruz neden çünkü e-bilet sistemine bütün statlarda geçildi şimdi bu e-biletin e ticari uygulaması olan Passolet diyor ki 300.000 bin kişi üye oldu 400 bin kişi üye oldu şu oldu bu oldu e, bakıyorsun statlara ee, bütün tribünler toplasanız 3-5 kişi e, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş statlarını dolduramıyor. Trabzonspor tarihinde ilk defa herhalde söylenebilir. Fenerbahçe derbesini statın dolduramadan oynadı. Ee, hani belki gün gelecek dolacaktır. Bu Pasolik mecburiyeti de ısrar edilirse insanlar çaresiz belki bu sisteme girecektir ama bu Pasolik'in futboldan e, futbola e, şu aşamada büyük bir darbe vurdu. Kaçınılmaz. E, çok kötü bir e, yönetim gösteriyor bu Pastolik firması bu işte. E, hukuki sıkıntılar var. E, tüketici haklarına riayet edilmiyor. Hukuki haklara riayet edilmiyor. İnsan hak ve özgürlüklerine riayet edilmiyor. Dayatma e, şeklinde bir uygulama bu. Ev bile sistemine geçilecek ama bunun e, geçiş biçimi, bunun formatı böylesine tepeden inme, hayatma olamaz. Ee, buna rağmen, dediler ki ebiyet bilet pasolik, şiddeti şunu bunu bitirecek. Ama görüyoruz ki e, aynı şekilde devam ediyor. Çünkü adalet yoksa, dediğimiz gibi orada adına SEBA sezonunda derseniz, insanları içeriye e-biletle, b-biletle, c-biletle, pasolikle, masolikle alsanız da değişmiyor. insan. Ee, bir şekilde isyan eden bir varlık ne kadar boğazını sıksanız da bir yerden bir şekilde e, tepkisini ortaya koyacaktır koyar da ee, bunlar gözetilmiyor ee, maalesef ve o yüzden de biz boş tribünlere futbol maçı oynatmayı marifet sayıyoruz ha geçmiş sezonlarda ortalamalar çok mu yüksekti ee, değildi ama bu yeni sistemin iddiası ne biz geleceği statları 7'den 77'ye dolduracağız. Çok barışçıl bir ortamda insanlar huzur içinde rahatlıkla maç izleyecekler diyorlar. Ee, hadi bakalım, hadi bakalım. Ama bunları yaparken de insanların anne kızık soyadına kadar bütün bilgilerini alıp ticari bir faaliyet e, konusu da yapmayın diyoruz. Haftaya tekrar e, görüşmek dileğiyle diyorum ben e, bu ilk programda şöyle kabaca bir toparlama yaptık. Bundan sonra aslında böyle e, skordan ziyade o haftanın olay üzerine odaklanmayı düşünüyorum. E, nasıl olsa kimin kimin yendiğini, kaç gol attığını vesaire ya yani kimin puan tablosunda nerede olduğunu biliyorsunuz, öğreniyorsunuz. Biz biraz haftanın e, bir takım olayları üzerine sohbet edelim diyorum. E, bunun daha iyi olacağını tah, düşünüyorum. Bu benim kişisel görüşüm tabii ki. Evet ben Kenan Başıran. Radyo Havan'da Açık Futbol'da sizlerle birlikte oldum. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hazırlayan ve sunan Kenan Başarak